الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه صلاة ربي وسلامه إلى يوم الدين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بصدق وإخلاص وإحسان إلى يوم الدين أما بعده فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Bugün Musulman yöneticiye itaat dersinin dördüncü dersindeyiz. Selefi Salihin akidesinin şerhinde. Orada da sekizinci asılıydır. Musulman yöneticiye itaat etme. Tabi sadece itaat değil, başlık öyledir. Her derste dediğimiz gibi bu konuda şeriat paketinde, bunun ilgini ne var ise hepsini işliyoruz ana çizgisiyle de. Halife kimdir, nasıl seçilir vs. bunlara hepsini işledik. Geçen ders halifeye itaat babında onun üzerine durduk. Burada ehli Sünnet'in bir icmağı var. Halifeye itaat etmek, onunla namaz kılmak, ONU'yla Cuma Kılmak ONU'yla Beyramlara Katılmak ONU'yla Cihad etmek ONU'yla Emil Bir Maruf ونیع yapmak ONU'yla Hac Yapmak Nedir? Vaciptir İster O Halife Şeri Bir Halife Olduktan Sonra ister O Halife Fasik Olsun Facir Olsun Hata Yapmış Olsun Yen De Dört Dördlü Raşit Halifelerin izinde Gidenlerden Birisi Olsun Fark Etmez bizim için önemli olan o halife otoritesini kurmuştur. Musulmanlar da bu konuda icma etmişler. Bunun hilafetini kabul etmişler. Biz ona itaat ederiz. Bunu açıkladık. Alimlerin de delillerini de getirdik. Ayrıca bularda hata bulduk. Ne yaparız? Emri bilme'ruf ve ne'ye el-münker yaparız. Hatalarını üzerine süsmeriz. Nasihat yaparız. nasihati de dedik, alimlerimiz Ehl-i Sünnet metodunda imşah dilden olur. Çünkü halifedir, cücondadır. Etki tepsi yaratmadan, şer'i ölçülerle, nebevi metodla ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafirleri, fasıkleri, münafıkların büyüğünü ne yapıyordu? İmişah bildiğinden nasihat ediyordu. Fekeyfe biz musulmanların başındaki Ee, halifeyi ne yaparız daha evledir tatlı dilden imşah dilden nasihat etmemiz lazım süsmemiz hiçbir suratla caiz değil muhakkak yapacağız yapmayı da kim yapar tabi ilmi olan yapar emir bil ma'ruf avama has değil avam görse alimlere şikayet ederler alimlerin üzerine bu görevdir vaciptir yapmasalar sorguya çekilirler biz halifeye direkt ehli sünnette çıkıp emir bil maruf ve nehy an yapamayız illa özel yerlerde istisna harici yoksa genelde bu kimin görevidir ehli hal ve alıkd o da kimlerdir ehli alimlerdir bunlar yapar bizim üzerimize düşen ümmetin üzerine ve alimlerin üzerine müşterek görev nedir? Doğadır. Doğa müşterek bütün ümmetin üzerine kadın, erkek, çoluk, çocuğun üzerine düşen nedir? Halife için dua etmesi lazım. Allah bunu salih ise daha salah versin, salih ise, güçlü ise daha güclendirsin, hatası var ise Allah hatasını düzelsin, Atrafında منافقlar var ise فاسقlar var ise Allah onları eylerden دن değiştirsin vesaire bu türlü güzel duaları biz yaparız bizim üzerimize de o vaciptir yapmasak sorguya çekiliriz ve altına geliyoruz yapmasak ne olur Allah subhanahu teala كَمَا تَكُونُوا يُوَلَّ عَلَيْكُمْ kaidesine göre olduğunuz gibi başınıza gelir artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi Bu toplum bir cemiye benzer. Cemideçin, cemideçin, cemidin, cemidin, ceminin içindekiler, üsttekiler, rahattaysalar, alttakiler cemiyi kazıp, delip, harap ediyorsalar, üsttekiler diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bize ne? Üstte bizim bir şey yoktur, alttakiler kazsalar, cemin olur, batar. Batanda altıydan üstü hepsi birden gider. Onun için Allah'ın azabı geldiğinde toplumda ayrılmaz. Ne gelir? Birden gelir. Havamın tabiriyle, ata sözüyle ne diyor? Yaş da kurunun yanında yanar. Allah'ın gazabı geldiğinde hepsini birden toptan götürür. Onun için biz görevimizi yaparız. Yaptık. Tutulmadı, gazap geldi, toptan bizi götürse bile o götürme bizim sinkefaret olur. Ama biz yapma yapmasak görevimizi o götürme bizim için azap olur. Azap da derecesine göredir. Evet, şimdi biz bunları işledikten sonra imamların sözünü de getirdik. Ayrıca ne kaldı? Bir şey de işledik. Bu emirlerin, halifelerin, yöneticilerin karşısına hiçbir zaman silahla yani kılıçla çıkılmaz. Bu ehl-i sünnet matodu değil. Ne zaman çıkılır? İlla ki, ne gördü güzellerinde? Dine aykırı bir meseleyi emrediyorsa bize. Halalı haram haramı halal kılıyorsa onu da bize emrediyorsa mecbur kılıyorsa o zaman ne olur? Bu mesele kime yönetilir? Ehlil hal vel akde alimlere şikayet edilir. Bu münkerlikten azim bir münker böyüc bir münker oldu. O zaman خلیفہ e, yani ne ne göre hareket یہ Yoksa her halife hata yapsa, her toplumdan bir cisim çıksa halifenin karşısına hata yapmayan kul yoktur. Dört Raşid halifeden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Az hatalılar gelir, orta hatalılar gelir, çok hatalılar gelir. Ne yapacağız? Onun için Ehli Sünnet bu kuralı kurmuştur. Sabredeceğiz. Karşı çıkmayacağız. Ne, ne zaman ölçüne bunda? Kırmızı چیzgi. Kırmızı چیzgi nedir? Bu da hadislerde dedik. Namaz kinayettir. Şimdi bu hadisleri okuruz. Onun için bizde huruc diye bir şey yoktur. Ehl-i Sünnet tarihine baksan birinci خلیfe Hz. Abu Bakır'dan ta Osmanlı dönemine kadar hiç kimse karşı çıkmamış خلیfe'ye. Neden? Çünkü Ehl-i Sünnet'in matodu budur. Halife'ye karşı çıkılmaz. Halife'ye e, yöneticiye nasihat edilir. Ne zaman dini bozdu o zaman karşı çıkılır. Evet. Bunu işledik. Bugün burada iki hadis zikretmiş muallif. Bu iki hadisi okuyacağız, açıklayacağız. Ondan sonra dibnotlar var. O dibnotları da alimlerin sözlerini açıklayacağız. Ondan sonra bugün de güncel e, halimize bir göz atacağız evet sesin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu en hayırlı yöneticileriniz sizi seven sizin de kendilerini sevdiğiniz size dua eden sizin de kendilerine dua ettiğiniz yöneticilerdir kötü yöneticileriniz ise size buz ve lanet eden sizin de kendilerine buz ve lanet ettiğiniz yöneticilerdir ey Allah Resulü biz onlara kılıçla karşı koyalım mı diye sordunca şu cevabı verdi. İçinizde namazı kıldıkları müddetçe hayır. Yöneticilerinizden hoşlanmadığınız bir şey gördüğünüz zaman yaptıklarını hoş görmeyin fakat itaattan da el çekmeyin. Evet. Bu hadis nerededir? İmam Müslüm rivayet ediyor. Yani %100 sahihtir inşallah. Burada tabi bu hadis değil sadece. Bu bir şambolik hadistir. Aslında bu hadisle onlarca hadis var böyle bu konuda. Ee, bir tane de alttan muhellifi zikretmiş de onu da okuyacağız inşallah. Önce bunu açıklayalım. Diyor ki e sizin en iyi imamlarınız yani yöneticileriniz ister halife olsun ister kral olsun ister prens olsun ister e, ne olursa olsun yeter ki mu musulmanların başındadır hatta buna kıyas olunur he? kıyas olunur yönetici patronun olsun dernek başkan olsun cemaat Lider olsun hepsi kıyas yapabiliriz kıyas bilmisil yani de kıyas kamil değil ama buradan bu fıkıla bu kıyas da çıkartabiliriz oturtabiliriz en iyi yöneticileriniz hangisidir elladine onlardir ki tuhibunhum ve yuhibunukum ve yusallun aleykum ve tusallun aleyhim onlardir ki siz onu seversiniz, onlar da sizi sever. Siz onlar için dua edersiniz, onlar da sizin için dua ederdi. Dört halife nasıl idir? Raşid halife. Bütün ümmet yarımada o zamanda ne yapıyordu? Bu dört halife için dua ediyordu. Dört halife de onlardan razı idir, onlar için dua ediyordur. Bu örnektir. En hiyar, en iyi imam budur. Ondan sonra gelen Kim bir yönetici geldi, bir musulman toplumun başına geçti, onu, halkı sevdi, onu Allah sever, o toplumundan Allah razı olur. Halk sevdi onu, neden sever? Çünkü amellerinden dolayı. İyi yöneticidir, Allah'ın şer'ini uyguluyor, zulmetmiyor, halk, halk onu için dua ediyor. O da halkından razıdır, gece gündüz halkı için çalışıyor. Kendisi için değil, halkı için çalışıyor. Bu nedir? En iyi yöneticilerinizdir bunlar. Bunu haber veriyor Resulullah. Hadisin devamında ne diyor? وَشِرَارِ اَئِمَّتُكُمْ e Kötü yöneticilerinizde, şerli, en şerli. Yani en iyi, en kötü. Kimlerdir diyor? اَلَّذ۪ينَ تُبْغِظُونَهُمْ وَيُبْغِظُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَ Olardır ki siz onları buğz edersiniz, sevmezsiniz. Olar sizi buğz eder, sevmez. Siz onlara lanet edersiniz, onlar size lanet okur. Var mı böyle yönetici? Var. Biz yaşadık bunu. Bunun bizden bizim neslimizden iyi bilen yoktur. Çünkü bunu yaşadık. Başımızdaki yöneticiler, velev ki Müslüm de olmasalar, ben Türkçeden bahsetmiyorum. Bütün İslam alemi Velevçi Müslüman da değilseler ama sonuçta yönetici şeyinde müşterekler İstesek istemesek başımıza geçmişler. Ama nedir? Halkları onları lanet ediyor. Onlar da halklarına lanet okuyorlar. Bu enşerdir. Bu ister dünyavide olsun ister şeriat olsun aynıdır Eski tarihe baksak Musulmanların tarihinde Emeviler, Abbasiler yöneticilerinde varıdır böyle. Tarih bunu yazmıştır. Ama bugün de baksak bugün de aksini bulamadık maalesef. İşte bak kötü yöneticilerin sonu nasıl bitti? Kadzaffidir, Mu'lamubaraktir. İnşallah Allah bu başar, Şam tagutundan da Müslümanları kurtarır. Ee, Yemen'dir ve sayra birçoğu da sırada beklemesinler bu bahar yattı. Şimdi e, son bahar oldu. Kışı bir atlatalım bir de bahar gelir. Belli olmaz. Anlatabildim mi? Ümmet haydir. Atıyor. Kan damarlarında atıyor ümmet. Allah subhanehu teala istediği zaman her şeyi kundese yakın olur. Yani hüsnü mübarek Arapların kralıydır. Hiç kimse inanmaz o düşer. Ama 17 günde Allah teala onu götürdü. Neyle götürdü? Ne toptan, ne tifenkten Ne de salih müminlerden. Yoktur, ehil değiller salih müminler. Neyle götürdü? Facebook çocuklarıyla. Facebook gençleri ki adet öf kural da tanımazlar. Anlatabildim mi? Allah istese Allah'ın askerini kimse bilmez. Onun için bunlar nedir? Şerlidir. Bunları Resulullah haber veriyor. Sahaba bunları duyduğunda bu haberleri dediler ya Resulullah. Biz bunlara karşılarında kılıçtan durarım mı? Eğer böyle bizi sevmiyor, biz onları sevmiyoruz, bize lanet okuyor, biz onlara karşılarına kılıçtan çıkalım mı? Dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Leh, hayır" dedi. "Ma aqamu fikumu's salah." Ne kadar namazı sizin üzerinizde ikamet etmişler. Yani sizin toplumunuzda namaz ikamet olunuyor. Çıkmayın bunların üzerine." Şimdi burada Ehl-i Sünnet'in matodu devreye giriyor. Şimdi biz Ehl-i Sünnet olarak dinimizi nereden alırız? Kur'an ve Sünnet'ten. Kur'an ve Sünnet'i anlamak için sahabelerden gelen bize dört imamda bunu törpülüyüp düzenleyip disiplinini kuran kurallar var, ölçüler var, kaideler var. Onları kurmuşlar bizim için. Orada dinimizi anlarız. Şimdi bir adam zahiri olsa, kural tanımasa, bir nastan hüküm çıkardır. He? Burada ne diyor? Sadece size namazı kıldırdılar, değil. Çıkmayın onun üzerine. Ama ehl sünnet bir anlamı, bir delilden anlamaz. Bu konuda ne kadar delil var? Ayattan, sünnetten getirir, sonra kurallar altında oradan hüküm çıkar. Biz bundan ne anlamışız? Ehli sünnet, dört imam ne anlamıştır mı? Akamofu fi komusala anlamışlar ki salat kinayet tir neye? Şeriat'a. Ne kadar şeriat'e sizin üzerinde ikamet ediyorlar. Arada hataları var, fasfukları var, fujurları var. O önemli değil. Anlatabildim mi? Önemli olan şeriat paketi şeriat e, ölçüsü şeyi, e, şemsiyesi altında devlet yönetiliyor. O zaman çıkmak yoktur kılıçta. Ehli bid'at ne anlıyor? Çi hariciler ne anlıyorlar? Hayır. Çıkacağız bunların başlarına uğrayacağız. Bir hatayla bile. Yeni de mürciyeler ne anlıyor? İkisi de zıt yoldan. Ne anlıyorlar? Diyorlar ki Madem bize namaz kıldırıyor Artık tamam camiler serbest Şimdi bak Cumhuriyet kurvarken Şeriat devleti kalktı Kaldırdılar şeriat devletini Yerine bir Ne getirdiler Medeni bir devlet Yani insanın ürününle Batıdan getirdiler Törpülediler Koydular Şeriat devleti iptal oldu Ondan sonra Ne oldu? İşte Bu daha uygundur dediler Ondan sonra ne oldu? Çelefin ücü kaçtı ellerinde. Başladılar daha fazla şey yapmaya. İnsanlar şeriatı özlüyoruz. Niye böyle yaptınız? Yoktur. Yani belki iyi niyetle başladılar diyelim. Ondan sonra ne oldu? Başladılar. Etki tepkiye. İçi taraf birbirlerini lanetlediler. Resulullah'ın hadisi gibi oldu. Ondan sonra ne oldu? Dinle savaş açıldı. Dediler siz bize engel oluyorsunuz. din adını kokusunu bile istemiyoruz bu ülkede kaldırdılar ne zamana kadar tam Mendeleis'e kadar biliyorsunuz Kur'an Arapçadan Latince'ye çevrildi azan azan-ı Muhammediye Allahu ekber yerine tanrı tanrıyı ulu, uludur hatta Allah uludur koymadılar tanrı dediler tanrı nedir âliye tanrılar çok var ama Allah dedin tektir onda bile uzmanlık yaptılar Neyse önemli değil. Kimiyle savaştılar? Bizimle değil. Bizim dedelerimizden değil. Anlatabildim mi? Allah'la savaştılar. Ne oldu sonuçta? Yok oldular. Yeni de gidenler orada Allah'tan karşıma karşıya hesapları mı verecekler? Biz onlar için bir şey demiyoruz. Allah Kaldı onların Allah, işleri o bir tarafa. Ha o bir tarafta bizim dedelerimizin ve biz tarih okuyanlarımızın hakkımız var. Bunların sonuçlarını isteriz. Onlar da bizim önümüzde Allah Teala bize gösterir. Bunlar nerededir? Evet, şimdi ne oldu burada? Bunlar dinden savaş açtılar. Ne kadar savaş açtılar? İşte Azani Muhammedi'yi bile değiştirdiler. Ama camiyi, namazı kapatmadılar. Çünkü bir sibop lazım. Eğer tabir caiz ise, Türkçe bilmiyorum. Yani bir yerden biraz hava almasa patlar. Ne yaptılar? Oradan bir nefes alsın diye sembolik olarak bu camileri koydular. Onun için biz mürci olsak ne diyoruz? evet Hüsnü Mübarek da camileri açık koyurdu Beşşar'ın da zamanında camileri açıktır Hazzafi'nin de camileri açıktır He? bu nedir bu aptallık bir nevi aptallıktır yani akıl insan aklını e, çekmeceye koymuş e, böyle bakıyor e, o olaya onun için bize göre مَا اَقَامَوُ ne zaman dini ikamet ettiler شریعت پکتی var. İçinde خطا var. Onlar biz کلسٹan çıkamayız. Ama neчime کلسٹan çıkarız? شریعت پکتی iptal eder. Evet. Ondan sonra Resulullah çözüm veriyor. Başını boş bırakmıyor. Ümmetin. Ne diyor? Dیور کی وَاِذَا رَأَيْتُمْ مُوِلَاتُكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ Eğer siz yöneticiden bir şey görseniz onu buğz ediyorsanız Sevmiyorsunuz. Neden sevmiyorsunuz? Yok onun kendini sevmiyorsunuz, onun ahlakını sevmiyorsunuz. Hayır. Buğz neden dolayı olur? Şahıstan dolayı değil. Fiilinden dolayı buğz ediyorsunuz. Şeyin burada fiili nedir? Eydir o fiili nedir? Şeriate karşı olan bir fiilini görüyorsanız buğz ediyorsanız ne yaparsınız bunu? Buğz edersiniz. Dür fekrehu amelehu Onun emelini buğz edin. Bir şey gördünüz, halifenizden buğz ediyorsanız, onu buğzetmeyin. Onun hükümdarlığını buğzetmeyin. Onun bakanlığlarını, askerini, ordusunu, düzenini buğzetmeyin. Onun o fiilini buğzetme hakkınız var. Yani halife, yönetici yüzde dokuz şeriate göre uyguluyor. Yüzde on hatası var. ڈی <مِنَتَّعَى> <مِنَتَّعَى> İslam devletinde kurmak için Ha? o terayete çok önemlidir. O olmasa disiplin kaçar. Onun için disiplin şerktir. Baş kaldırmak yoktur İslamiyet'te. Bunda ne, ne de var? Baş kaldırmak haricilikte var. Onun için Resulullah emretmiş haricilere kılıçtan, kılıçtan geçirtin oları. Hazret Ali 4 sene, kusur 5 sene sıffin Savaşı'nda hep boynu bükük Melülü'dür. Çünkü musulmanlardan savaş ediyor. Ama bu arada haricilere çıkartan sahabeler diyorlar bizden önce kaçıyordu. Yüzü de gülürdü. Allahu Ekber tekbir yüzerlerine. Sanki şafirlerden e, savaş yapıyor. Neden? Çünkü Resulullah haricileri öldürmesini emretmiştir. Gördünüz mü fıkhı? Onun için bu hadisinde anlamı nedir? Biz olarak karşı çıkmarız. Ne yaparız? Bundan önce bir hadiste eee şeydir. bir hadiste okumuştuk. biraz önce o o bir hadislerde okuduk. hatta senin belini kırpatsa, malını alsa ona karşı çıkmayacaksın. Galiba onu okumadık ama bazı rivayetlerde He, sırtına vurulsa, malın alınsa bile sabredeceksin. sen niye karşı geliyorsun hakkını alacaksın Allah sana diyor benim hatrimi için süs tabir caiz ise süs sabret benim rızam için sabret disiplin bozulmasın karşılığında ben sana cenneti veririm gördük mü işte hariciden ehl sünnetin ince bir arasında çizgi var evet bu hadisin anlamı budur 2. hadisi okuyalım Başınıza bir takım idareciler gelecek ve siz onların yaptıklarının bir kısmını uygun görecek, bir kısmını da yadırgayacaksınız. Her kim dine aykırı hareketlerine rıza göstermezse göstermezse günahtan uzak olur. Her kim onları reddederse o da selametli olur. Fakat onların hareketlerine rıza gösterip peşlerinden gidenler işte günahkarlar onlardır. asap ya Resulallah onlarla harp etmeyelim mi dediler. O da namaz kıldıkları müddetçe hayır buyurdu. Bu hadis aynen o hadisin gibidir ama bir fark var burada. Farkı nedir? Burada o fark aynen diyor kıtal yapmayın ne kadar namaz kılmışlar. Burada bir yeni şey var, öçüm var. Bu da tagutlara eee tagutların eee amellerini uygunlaştıran alimler öçmüdür. Ne diyor? Burada. Diyor ki siz فمن kerihâ فقد beri Evet. Ben خلیفا'nın yani yöneticinin bu hükmüne katılmıyorum. kur ediyorum. Ama karşı çıkmıyorum. Ama emir bil mağruf yapıyorum. Dua ediyorum. Vesaire bunları yerine getiriyorum. Ben kurtarıyorum. فقد beri Allah indinde sorumluluğu yoktur. Tam tersine karşısında ne var? Mukafat var. Sora diyor ve men ankara faqad salima kim inkar etse de emir bil maruf ve enkur o selamete varlar ve lakin men razıya ve razı oldu ona uydu onu olur o cezasını çeker o o hataya çeker bu da ulema isuk kötü alimler nerede var bunlar her ümmette var. Bizim Türkçe'de var. Biliyorsunuz. Yani bir diyanet e, şey pardon e, devlet e, mesela başörtüsü diyor takmayın. Devlet hakkıdır desin takmayın. Neden? Şeriat devleti değil. Başörtüsünü ben uygun görmüyorum. Takmayın diyor. Evet. Takmayın. Takmıyor kimse. Şey kalkıyor ne diyor? Müslümanlar diyorlar nasıl takmayalım? Bu bizim inancımız gereğidir. Hemen bunlar zırplıyorlar ortaya. Yo şert değil diyorlar. Sözde ilahiyeti sözde alim. Ne diyorlar? Şert değil. Öyle bir şey yoktur İslamiyet'te. Bu keyfidir ve bir sürü e, şey yapıyorlar. Yani bunlar nedir? Bunlar ulema, isu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların müjdesini veriyor. Yani bunlar, onlardan haşrolular kıyamet gününde. Ama razı olmarız biz. Ama bu Musulman yönetici velev ki ben örnek verdim Müslüman yönetici değil Musulman yönetici bile hatayı yapsa, alimler onu düzgün yapıyor diye gösterse ne olur? Onlardan barabalırlar. Onlardan haşrolular. Onların hatasına müşterek olurlar. Onun için alim, bazı alimler var, yönetici İslam tarihinde de var. yönetici hata bir devraniş yapıyor ne yapıyor inkar ediyor ama karşı çıkmıyor inkar ediyor karşı çıkmıyor mesela o sahaba emevi bir helifefe çıktı bu namazdan önce namazdan önce hutmaya çıktı değil mi Beyram'da namazdan önce hutbaya çıktı he tuttu eteğinden dedi Resulullah'ın sünnetine muhalefet ediyoruz min minbere çıkarken İnkar etti ama namazı da kıldı anlatabildim mi İşte bu fark ehli i sünnetin farkı budur karşı geleceksin emir bil maruf ne unkar, munkar yapacaksın madem o şeriat paketi Şemsiyesi o devlette devam ediyor o halifeye karşı çıkılmazdır. Evet bu ehli sünnetin yoludur çizgisidir. Evet şimdi dipnotları okuyalım. Bilinmelidir ki her kim halifelik görevine gelir, insanlar da etrafında toplanır ve onun halifeliğine razı olurlarsa veya kılıcıyla galip gelip halife olursa ona itaat farz, karşı çıkmakta haram olur. Evet. Şimdi burada bunu açılırım sonra şey. Burada diyor ki خلیفہ خلیفہ خلیفہ اسلام لگی تا geçirmiş Ondan sonra şeriat paketinde dört dörtlük hüküm ediyor. İyidir. Bu, bazileri yapıyorlar? Karşı çıkıyorlar. Diyorlar sen şeri yoldan gelmedin, seni indireceğiz. Bir tane şerii yoldan geleni getireceğiz. Tarih bunu ispat etti. Kim böyle yapmışsa ne olmuş? Fitne olmuştur. Han gövdeyi götürmüştür. Başarılı olmamıştır. Onun için ehli sünnette icma oldu. Bir halife, Kılıç موجود icma etmiştir. Kılınç'tan galip celdi. Biz bunlara itaat ederiz. Bu halifeyden namazı kılarız. Bu halifeden cuma, beyram, acı yaparız. Cihad yaparız. Karşı çıkmarız. Ha o halifenin o hatasına razı göstermeliz. Velevçü bu halife başımıza kılınç'ten geldi. Ondan sonra biz bunu sevdik adaletli Bunun için dua ediyoruz. Allah sabit kılsın. He? O da bizi seviyor. Buna rağmen o baştaçı fiilini biz sevmeriz. Bak ne kadar ince bir terazi, hassas bir şey var. Evet, bu konuda İmam Ahmet'in bir sözü var. Ehl-i Sünnet İmamı'nın İmam Ahmet Rahim Oğulları ne, ne buyuruyor bakalım. İmam Ahmet Rahim Allah der ki, bir kimse kılıcını kullanarak diğer yöneticilere egemen olup halife olur ve müminlerin emiri diye isimlendirilirse, ister salih biri olsun, isterse günahkar biri olsun, Artık Allah'a ve ahiret gününe inanan hiç kimsenin onun halife olarak kabul onu halife olarak kabul etmeden bir gece bile geçirilmesi helal olmaz. Gördün mü? Geçti başa emirü'l müminîn ilan olundu. Bir gece beyat etmesen onu eğer Allah'a Allah ve Resulüne ve ahiret gününe inanıyorsan bir gece halal değil senin için uyuyacaksın illa o beyat yapacaksın. ederiz dedik biz ehli halve uakt halife gelene kadar onları beyat ederiz onlar chimlerdir bizim imamlarımızdır sembolik olarak ehli sünnet alimleri bugün de bize ne derler onu yapacağız bu beyattır bugün de ehli sünnet alimleri dediler bu konuda bunu yapacaksınız biz ona uyacağız uyumasak beyata muhalefet eder Yem yani benene, bir günde İslamiyet yoktur, ben kimseyi tanımıyorum. Kendi düzenimi kurup kendim çalışacağım, kendi fıkhımı çıkartacağım, sen cahiliyet üzerine oluyorsun. Alimler diyorlar. Biz, İslam ümmetinde elhamdülillah, bütün ülkelerde alimler var, sağlam alimler. Onlar da bütünü de hak meselesinde icma etmişler. Cüncel meselelerde de biz o konuda o alimlere tabi oluruz, o, o, o konuda... de o alimlere beyat veririz. Ne beyat veririz? Semi ve taat. Onları eşitiriz. Fitne de olsun, fıkıhta olsun. Mesela bugün de alimler dediler e, bize e, kredi kartıyla alışveriş etmeyin. Bu devletlerde, şeriat olmayan devletlerde kredi kartı haramdır. E bizim işimize gelmedi bu fetva çıkıp başka bir lazım بولارم halifeye bağlı kalmak امت onun için ümmetin alimine biz karşı gelmeyeceğiz Onun için biz korkuyoruz bir meselede alimler خرشی bu caizdir Sen بس di caiz değil yani alimler عالم bu caiz değil sen سن جائز göre caizdir ben سین amel ederim biz bundan korkarız vallahi. Çünkü bu nedir? Beyat meselesidir yani. Evet devam edelim. Hafız İbn Hacer, de şöyle der. Güç kullanarak idareyi ele geçiren sultana itaat ve onunla birlikte cihat etmenin farziyetinde ona itaat etmenin ona karşı çıkmaktan hayırlı olduğunda fıkıhçılar icma etmişlerdir. Çünkü bununla kan dökülmesi önlenmiş ve halk teskin edilmiş olur. Hafız İbn Hacar biliyorsunuz Fethul بخاری شردینی اللہ رحمت عالم امام شرح امام بخاری شرحدہ فتح sonra التھ yoktur فتح الباري ده sonra şerh yoktu. Ne şerh edip? Yani yeniden neyi keşfettim? Adam noktayı koymuş demiş. O kadar kapsamlı büyük alimdir Hafız bin Acap. Hadiste, fıkıhta her şeyde alimdir. İbn Hacer de bu konuda diyor fakihler bu konuda icma etmiştir. Burada çok güzel bir fıkıh veriyor. Diyor ki bu da nedir? Diyor kan karşı gelmek kan dökülmekle hükmetti. Bakır üzne kadar Emevilerden Emevilere karşı gelenler kan e, Emeviler zamanında kadar خرشی karşı gelmiş ابا bir sürü kan مشر بخان bu kan مہ حق نی م حردر چمین پیشن ددیردرخنتھی رنجیدر حصہ ہنچن عوام سنگ عوام سنیم پیشنڈو buna بناجن Anlatabildim. Çokunluk avamın şeyi önemli değil. Avamı teskin etmek için, raya oturtmak için bu fitnelerden uzak olmamız lazım. Evet bu da Hafız İbni Hacer. Sonra Şeyhülislam İbni Teymiye'nin rahimahullah bir sözü var. Şeyhülislam İbni Teymiye rahimahullah da şöyle der. Güç ve hakimiyen sahibi bir imama karşı çıkanların yol açacağı kötülüklerin elde edecekleri iyiliklerden daha az olması zayıf bir ihtimaldir. O kadar mı? yöneticilerden bu minhaz üstünde he diyor ki yok İbn Teymiyye çok güzel şey burada aktarıyorum ve kellemen خرج على إمام دي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم ممن تولد من الخير diyor ki tarihe baksak İbn Teymiyye diyor ne kadar belki yüzlerce bu baş kaldırmalar olmuş halifelere karşı. Emevilerden ta Abbasiler ta Osmanlılara kadar. Belki binlerce olmuş. Kaç yüzlerce. Hepsine baksak, İbni Teymi yedi senesinden bahsediyor. Bu yedi sene arasında diyor. Hangisine baksak diyor, her zaman bu çıkışları büyük fitneye getirmiş, büyük şer getirmiş, herlerine baksan onun yanında, o şer'in yanında hiçbir şey kalmıyor. Onun için ümmet hemen hemen icma etmiştir. Neye? Bu konularda halifeye karşı çıkılmaz. Bu konuda yöneticiye karşı çıkılmaz, sabredilir. Resulullah bunun da ölçüsünü koymuştur. Ve malını alsa belini kırk patıylaşa. Yani muhem malını alıyor, hem seni vuruyor, zulm ediyor sana. E ben ben hak sahibiyim, hakkımı alacağım. Allah mı ne emretmiştir? Evet. bunu Allah her yerde emretmiştir. İlle bu yerde tersine emretmiştir. Allah diyor. Dini böyle istiyor. Sene ne? Sen ne diyebilirsin? Aynen Rabbimiz onu emretmişse bunu da böyle emretmiştir. Halifeye karşı boyun kıldan incedir. Sabredeceksin. Ey sabrettim ne olur ya Rabbim karşılığında sana cennet o. O zaman Allah da beni böyle bir fitneye oğran. Bunu tarihte baksan çok En örneği imamı kimdir bunların da? Abu Zar'ı'l-Ghafari radıyallahu anh. Sahabelerin kralıdır Abu Zar. Ta birinci mutekaddimin musulmanlardandır. Mecce'de ilk önce Müslüman olanlardandır. Abu Zar'ın mekanesi bilirsiniz Resulullah'ın yanında. Ona rağmen, Hazreti Usman ona dedi git o köyde ötür çıkma. Medine'de bile toplumdan karışma. Dedi senin bu fıkın ortada dedi kargaşa yaratıyor. yan بندن vazgeç, yani git o orada otur. Dedi orada oturum. Vazgeçmem şimdi. tamam. O zaman orada otur. Halife zordan kırbaçla vazgeçtiremez insanları. Çünkü halal haram meselesi değil bu. O da fakіhtir, sahabedir. Halifenin emri boyun, demedi ben e, haklıyım, ben hak üzerindeyim. İştahari meseledir. Onun için o da fıkhı biliyordu, gitti oturdu. Bazen insanlar gelip şeytan gönderiyor ins şeytanlarını gönderiyor. Diyorlar, ya sen nasıl bu kadar İslam'da yerin var, bu halife böyle yaptı sana ambargo koymuş senin üzerine. Hayır dedi, beni sürgüne göndermemiş dedi. Bu benim maslahatımdan dolayı halife beni buraya gönderdi. Onun da müştehittir. İsabet yapsa bir ecir hata yapsa bir var. İsabet yapsa bir ecir var, hata yapsa bir ecir var. E, e, var, var. Bak ne kadar fıkhı biliyordu. İşte biz Abu Zerri, ne alacağız? Örnek alacağız. İşte kısacası alimlerimizin sözleri bu konuda böyledir. Biz yöneticiye karşı gelmeriz. Ne kadar şeriat şemsiyesi üzerimizdedir, karşı gelmeriz. Ne zaman şeriat şemsiyesi karşıtı, hakkı üzerimizden karşı gelmene bizim üzerimize vacip olur. Burada, bakalım hadi muallif bu konuda ne diyor? Dibnot devam ediyor. Yöneticilerden Allah'ın şeriatını uygulamadan kaldıran veya değiştiren onunla hükmetmeyip başkasıyla hükmedenlere gelince bunlar Müslümanların itaatlerine layık olmaktan çıkmışlardır. Müslümanların onları kesinlikle dinlememeleri ve itaat etmemeleri gerekir. Çünkü onlar kendisi için seçildikleri ve onun sayesinde işitilip itaat edilme hakkını elde ettikleri devlet başkanlığı sıfatını gereklerini yerine getirmemişlerdir. Zira Müslümanların yöneticisi Ancak Allah'ın şerhatiyle hükmettiği, dini koruduğu ve yaydığı, hükümlerini uyguladığı, sınırları koruduğu, davetten sonra İslam'a inatla karşı çıkanlarla cihad ettiği, Müslümanları dost, din düşmanlarını düşman edindiği için itaat edilmeyi hak eder. Dini korumadığı ve Müslümanların işlerini yapmadığı zaman yönetici olma hakkını kaybeden ve yöneticiliğin gerekleri yerine gelmemiş olur. Böyle bir durumda işleri, bir durumda işleri değerlendirme mevkinde olan Ehlül hal ve hakta temsil edilen bu ümmetin, onu görevden alarak yöneticiliğin meşru gayelerini gerçekleştirecek başka birini tayin etmesi farzdır. Tabi bu hüküm, onların bunu yapma imkanları varsa ve bunu yapmakla da daha büyük bir zarar ve fitneye yol açmayacaklarsa geçerlidir. Ehl-i Sünnet ve Cemaat her ne kadar sadece zulümleri ve günahları sebebiyle yöneticilere karşı çıkılmasını caiz görmese de, çünkü günah ve zulüm dini zayi etmek anlamına gelmez, Başkalarında Allah'ın şeriatıyla hükmeden bir yönetici ister. Nitekim Selefi Salih'in Allah-u Teala'nın şeriatıyla hükmetmeyen bir yönetim bilmezdi. Zaten onlara göre böyle bir yönetim meşru bir yönetim değildir. Meşru yönetim yalnızca dini ayakta tutan yönetimdir. Bir yönetimin iyi ya da kötü olması ise bundan sonra konuşulacak bir konudur. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh şöyle der. İnsanlar için iyi ya da kötü mutlaka bir yönetimin olması şarttır. iyi yönetimi anladık. Peki kötü yönetim nasıl şart oluyor? Denilince şöyle dedi. O yönetim sayesinde yolların güvenliği sağlanır, cezalar infaz edilir, düşmana karşı cihad edilir ve ganimetler dağıtılır. Evet. Aslında alimlerin dediği gibi huna marbatul feras iş püf noktası burdadır. Anlatabildim? Burada ümmet dalalete gidiyor. ne zaman? Bizim dönemimizde. Osmanlı devleti çöktükten sonra ümmet bu konuda dalalete geçmiştir. Yen haricilik peydah olmuş. Yen de irca. Bu son 20-25 senede de bu çizsi tam başına almış, itidal yolu kaybolmuştur. Şimdi biz dedik ki Ellifee yönetici ve başımızdadakilar şeriat şemsiyesini tuttukları an bu hüçmü hüçümü ile hü metihleri kadarder biz olarak karşı gelmeziz hatalarından dolayı ama şeriati iptal ettiler o zaman mesele değişilir şimdi şeriati iptal etmek nedir Yani şeriatı kaldırıyorsun yerine bir düzen getiriyorsun. O düzen nedir? İster nereden getirsen getir. Yer üzerinde de bütün düzenler iki düzen var, üçüncüsü yoktur. Birincisi Allah'ın şeriatidir, düzenidir. Allah Subhanahu ve Teala vahyetmiştir. He? Cennetten çıkmıştır. Hazret Adem'den yer üzerine inmiştir. Bugüne kadar شہ رسول اللہ قدر این سون شری آتھن جین پھکیت این سون دہ sonuna لین مش ابی دنی سونہ قدیر جدین دھت ہی دنیا سونتر Allah'ın düşmanı ve دشمن düşmanı دشمن şeriatidir سن yoktur İblis, Cennet, cennetten bunu başlamıştır. Hazreti Adem'i babamızı isyan ettirmiştir. Sonra yere indi, şirk işletemedi. Bazı rivayette on bin sene ümmete şirk işlemedi. Ne işledi? Cünah işletti. Bak Habil, Kabil, Habil'i öldürdü. Bu cünahtır. Büyük cünahtır. Ama şirk işletemedi. Ondan sonra şirki işletti. Hazreti Nuh'ta 10.000 sor 10.000 yıl sonra gönderildi Çima o şirk işleyen toplumu. Bugüne kadar de devam ediyor. Allah'ın şeriatı var. İblis şeytanın şeriatı var. Üçüncüsü yoktur. Yani Fransızlar devrimden sonra yazdıkları anayasa Çim verdi olarak He? İnsanın ürünüdür. İnsana yani Allah ilham verir, yani şeytan ilham verir ona. Allah'ın ilhamı kirdir, şeytanın ilhamı şardır. Budur, üçüncüsü yoktur ya. Şeytan yol gösterir. Sen Allah'ın yolunda olmasan muhakkak şeytan oranı doldurur. Ne demiş alemler? Es-sâhâ limen yâ'men. Piyasa çalışanındır. Sen Allah'ın yolunda çalışmasan şeytan seni çalıştırır kendi yolunda. Yanlış kabul eder mi? Yetmez. İyidir bunlar geldiler bu ürünlerden hükmediler. Allah'ın hükmünü kaldırdılar. Batıl hüküm şeytanın hükmünü koydular. İster buna medeni hüküm söyle ister ne dersen de. Ana yasa de yasık de ha? yasa de ne dersen de buna. bunu koydun. Müslümanların görevi ne olur? Müslümanlar bir gece bir gece uysalar, bunlarıza gösterseler hepsi şeytana uyumuş olur. Vabal altında Ne yapacağız biz bunu? Kaldıracağız. Bütün ümmetin üzerine vaciptir bu şeytani he? Yasayı kaldırıp yerine rahmani şeriat getirmesi. رسلام چھلشمس براکربا سینا Rejim yapmaz. zulmeder bazen. İstihat kata yapar. Bular olmuştur. Ama ne zaman anayasa koyulmuştur. Yani iptal olmuştur şeriat. Teterler Şam'ı işgal edendiler. Tatarlar Şam'ı işgal edendiler. Ne oldu? Hem de kim işgal etti Şam'ı? Birinci Teterler değil. Birinci çafir itler zaten. İkinci tatarlar geldiler. dediler biz musulman olduk ve bil fiil musulman oldular ama hangi musulman bugün de görürüz bizim bu, Türkiye'de de varan musulmanlardan yani ben musulman oldum ama şeriatten istediğim şeyleri alırım istemediğim şeyleri kusura bakma derim aldılar ne yaptılar Cengiz Han'ın yasasını aldılar o paket devam ediyor üzerinde de şeriatı eklediler şeriatten bazı şeyi çıkartılar Cengizhan'dan bazı yasayı getirler bir paket çıkarttılar dediler Biz namaz Kulüs bir fil camileri var azanları var namaz kulyular ama yasaları de şeriat paketi değil uydurma son bir şeriat paketi yapmışlar karmaman çarman bu yasa demişlerm bunudan da ölçmeiyoruz müci ne dediler yok dediler bunları biz karşı yeremeyiz bunlarılara itaat etmemiz lazım hemen alimler bunlar azınlık. Hemen alimler, ehl sünnet alimleri hayır dediler, bunlar kafirdir, bunlardan savaş edeceğiz. Onun için alimler icma ettiler Şam'da, bulardan savaş olunur. Hatta İslam İbn-i Teymi meşhurdur. bulardan cihad ettiği gitti tartıştı bulardan Ondan sonra kendisi çıktı cihada, elinde kılınçıyla, hatta Ramazan'ıydır, orucunu açtı millettir. Nasıl orucumuzu açarız? Resulullah e, şey dedi Resulullah Bedir Savaşı'nda orucunu açtı. Çıktı önlerinde ekmeği yedi. Dedi bu gün savaş günüdür. Orucu başka gün kaza ederiz. Hatta galip geldiler Teterlere. Anlatabildim mi? Ümmet icma etti. Bunların neyine? Kifrüne. Bak İsviçre'den getirmediler. Şeriatten ama bazı meseleleri Cengiz Han'ın yasasından ne yaptılar? Koydular şeriat peketine. Alimler icma tekfir ettiler. onun için böyle uydurmasyon yeni şeriatı değiştir bunun üzerine ümmet icma etmiş bu çifirdir. Velâ üç bu 24 saat yönetici camiden çıkmasın. Yok bizim için Hüsnü Mübarek Beyram'dan bayrama namaz kılıyor. Beşer de bayramda namaz kılıyor. Bu düğünle beraber namaz kılıyorlar. Anladabildim? Yan Kaddafi namaz kılıyor. E bunlar nedir? Bunlar Bizi itaate zorlamaz. İrca o fikrinde olan ne diyorlar? Evet diyorlar, bunlara itaat etmemiz lazım. Çünkü namaz kılıyorlar, nasıl olurlar tekfir ederim Hatta bir kısmı arkadaşları gönderdi okusular, oradaki hastalıklar aldılar, geldiler burada dediler, biz de bunlara itaat etmemiz lazım. Şimdi itaatin de Hazreti Ali'nin sözündeki gibi, İtaatin de yolu var onu geleceğiz şimdi. Önemli olan Önemli olan Eğer halifeyi biz niye başa koyduk? Ve eşitme itaat niye bizim üzerimize vacip oldu? Neden vacip oldu? Çünkü Allah'ın hükmüyle hükmediyor. Allah'ın hükmü halifenin Allah üzerinde nedir? Görevlerini saydık biz. Cihad edecek, davet yapacaktır. İslamiyeti kuruyacaktır, sınırları kuruyacaktır, emir bir maruf ve nehyi'l amrı yapacaktır. He? İkamet edeceği dini ne zaman bunları kaçtı halifedir. Velo çifası olsun. Ama bunları yapmadı. O zaman hilafati düşmüştür. Ümmetin üzerine görev ne olur? Derhal bunu değişmesi lazım. Bey'ati bundan halletmemiz lazım. Bey'atı bundan düştü. A'dır. Burada ne devreye giriyor? Ehli sünnetin fıkıh devreye giriyor. Burada harici fikri hemen çıkarıp kılıçtan sokaklara dökülürüz bu harici fiki. E ya boyun kıldan incedir. İşte Allah bunları göndermiş. Ne yapalım? Adam bize camiler açmışlar. Tamam, bunlardan idare ederiz. Bu da sırat-ı de sırat-ı müstakimden ehl-i sünnet dört imamın peşinde giden sırat-ı müstakim yolu nedir bu konuda? Bu konuda ümmetin üzerine ehl-i sünnet icma etmiş, bunları değiştirmek vaciptir. Ama değiştirmekin üslubu ehl-i sünnette kriterleri var, şartları var, ölçüleri var. Ölçüleri de nedir arkadaşlar? Ehl-i sünnet ölçüsü burada avamın üzerine düşen biz bunu inkar ediyoruz bu halife üzerimizde beyat yoktur لا سمع لہو و لا تاعة ne işitiriz ne itaat ederiz bu burada bitti ondan sonra ondan sonra ne gelir biz neye göndeririz me meseleyi şuraya اهل الحل والعقد alimlere göndeririz alimlerimiz ne uygun görse bizim için onu yaparız dedi her çeki silahlansın yürüsün bunların ordusuna yürürüz ne uygun görse. Burada da alimlerin, ehl sünnet alimleri icma etmiştir. Alimler üzerilerine olan bu halifeyi değiştirsinler. Bunu itikad olarak inanırlar. Ama değiştirmeye gelsek burada esneklik var. Eğer burada en büyük şart, kriter nedir? O değiştirme daha büyük fitneye yol atıyorsa, kan cövdeyi götürüyorsa, çok büyük fitne oluyorsa, O, o zaman ne yapacaksınız? Sabredeceksiniz, zamanı gelir devreye girersiniz. Anlatabildim mi? Yok insanları sürersin koyun gibi hepsini mazbahaya. Hayır! ehl sünnet burada bakacaktır. Bu şart çok önemlidir. Bu şertte de alimler şeytan devreye girmiş, ifrat teflit olmuştur. Bazı evet bir şerti kabul ediyorum, Hemen elinde birisi güç gördü, atılıyor sokaklara, ondan sonra onları harçlıyor. Bunu yeni tarih tespati etti. Bir de, bir kısmı da bu şerften ehl-i sünnetin içinde şeytan onlara da geliyor. Artık tedbir elden bırakılıyor. Ümmeti hazırlamıyoruz, silahlandırmıyoruz, e, cero, e, e, aydınlantırmıyoruz, ondan sonra tedbir elden bırakıyorlar. Ne yaparım? Biraz kayıyoruz. Rahata şeye o da kayıp. Ehl-i sünnet nedir? Orta yoldur her zaman. ehl sünnetin içinde de şeytana uyanlar, da, uyanlar olur. Ama el <gülüyor> alimlerimiz burada sıkı yumruk olacaklar. Muhakkak ümmeti hazırlayacaklar. Neye? Bu yöneticiyi değiştirmek için. Hatta şeriat devleti gelsin. Bu Osmanlı Devleti'nin çöküşünden bugüne kadar her şeyin üzerinde vaciptir şeriat devleti için çalışması lazım. Kim çalışmasa ya münafık olur, yazındık zındık olur, ya çafir olur. Rıza gösteren şeytanın adamlarıyla haşrolü kıyamak ama ne yapacağız? Her şey elinden geldiği kadar yapar. O değil ki ben inanıyorum ama پاکم <tahım> پاتلاتیم orayı برayı hayır öyle değil ne yapacağız her şey kendi görevini yapacak ümmeti yetiştireceksiniz وَاِعِدُّ لَهُم وَاِعِدُّ وَاِعِدُّ yani hazırlanın <tık> hazırlanmak şadede <سادة> değil وَاِعِدُّ لَهُم kuvvetla silahla silahı taşıyan adam mı? silah var adam yok işe ne yazar He? Adam var ise, silah yok ise ne yazar? İşte çizsi bir arada olacaktır. Önce adamları biz ümmeti hazırlayacağız. Bak 90 senedir ne olmuş? 90 oldu mu? Osmanlı devleti çöktü. Yani 90 senedir ümmet çaba gösteriyor ama hakkıyla değil. 13'ü biz bugüne kaldık. E biz oları, geçmişleri hatalarını tespit ediyorsak bizim üzerimize düşen görev nedir? Biz dinimizi önce kendimiz yaşayacağız. Ondan sonra çocuklarımızı, neslimizi aydınlatacağız. ya İddat budur işte. Evet. Bunu hazırladıktan sonra çünkü selef alimleri burada diyor ki selef alimleri tanımazdılar bir vilayeti şeriatten hükmetmiyor. Böyle bir şey yokuydu. Yedi yüz senesine kadar böyle bir şey yokuydu. Ne var iyidir? Onun için İbni Abbas'a ne dediler? Bazı hariciler dediler maaviye çafirdir. Neden? İşte dedi bak işte zulmetti filan etti. Hayır dedi. Bu cettiğiniz çifir değil. Bu kufrundune kufru. Nedir? Bu küçük çifirdir. Böyük çifir değil dedi. Sizin anladığınız gibi. Harici nedir? Çeser atar. Anlatabildim. Bu böyle değil. Bu sefer mürcüler ne yaptılar İbni Abbas'ın sözünü? kaldırdılar İbni Abbas'ın sözünü. Getirdiler. Kim? Şeriat iptal etti ona. Onun üzerine oturttılar. Bak İbni Abbas dedi Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen. Halbuki Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen küfürdür. İbni Abbas'ın dediği yer neresidir? İşte adam zine yapmış. Halifen nakrabasıdır. Taşlamıyor onu. Yanında kırpaslamıyor. Beçer ise. Allah'ın hükmünü iptal etti mi burada? Cüz'i meselede. Ama paket meselesinde böyle bir şey akıllarından bile geçmezdir. Hatta ne zaman oldu? Teterler geldiler Şam'a. O zaman da tekümrük oldu alimler. Bunlar zındıktılar dediler. İşte fark budur. Onun için selef bilmezdir böyle. Ondan dolayı diğerdir. Şeriat yöneticisinde biz بر سن فاضر سن سن چوتھ سنس سارے حضرت علی بردا چوكے بد ندر لڑی سن عمارت شرتر فاضر سنچ nedir başı bir toplumun başı boş olsa Bu, fitine daha çok olur. Onun için demişler, küfür düzen olsun, düzensizlikten iyidir. <gülüyor> ee, en kötü devlet, devletsizlikten iyidir. Biz bunu yaşadık. Kuzey Irak'ta, ben hatırlıyorum 90'da, 91'de Saddam çekildi. 5 sene kadar devlet yokuydu. Gidiyordun yolda, bir tane durudur seni, in aşağıya aramayı vermeden. Ya nasıl olur diyor. Tak çıkar bir dabanca sıkıp gidiyor. Arabanı alıp gidip, Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapar. Kime gideceksin? Devlet yok. Kanın yerde kaldı gitti. Yani de sen çok gücü olacaksın. Gideceksin adamın üzerine yürüyeceksin. onu da aşireti seni karıştırlar. E bu Irak'ta da oldu. İhtilal etti Amerikanlar. Başlarını boş koydular. Bir buçuk seneye kadar kan cevdeyi götürdü. Şu anda da başları boştur zaten. başka devletlerde de bu olur. Onun için düzen olmak düzensizlikten iyidir. Onun için Hazreti Ali diyor ki, velev ki fasık olsa, biz itaat ederiz onu. Bu günde kafir devletinin altında yaşayanların fıkhı nedir? Ortak noktalarda itaat etmek nedir? Uygundur, bazen vacip olur, bazen uygun olur. Necibi Türk'üydü. Şeriat devleti yoktur. Biz şeriat devleti yoktur. Kanunlara rıza göstersek kafir oluruz. Göstermeyiz tabii. Karşı geliriz. Gelmemiz de lazım. Dinimiz bunu emrediyor bize. Ama bu değil ki paketin hepsine karşı gelmek. Ortak noktalar var. Mesela trafik lambaları Yarın Türkiye'de şeriat devleti olsa trafikleri kaldırır mıyız? Kaldırmayız. Bu dünyada ortak noktadır. Bugün de kırmızı lamba yandı. Bazı arkadaşlar var öyle yapıyorlar cahilce. Kırmızı lambada durmuyor. Ya bu tağutun diyor şeyidir. Vurup geçiyor. Bu caiz değil. Katledersen düzensizlik bu. Burada yapmak vaciptir. Velâç bir çafir devletidir. Çünkü sen düzensizlik yapsan hem kendini hem başkalarını ne yapıyorsun? Şeye muarraz ediyorsun. Ölüme, fitneye, her şeye. Vesaire bu türlü disiplinlere he, biz karşı gelmeriz. Bunun yanında da kifri, kifri, tağutu hükümleri çıkarımız gereği kullanmamız da şerttir. Mesela Çafir düzen kurmuştur. O düzen bizim lehimize ise, bizim hakkımızı savunuyorsa oraya dönmemiz lazım. Benim hırsız evime girdi. Ha? Adam diyor, gitsen polise şişat etsen sen çafir olursun. Neden? E bu tağutun hükmüdür. Tağuta gittim Hayır. Ne zaman seçmeli olsa gitsem o zaman çafir olurum. Şu anda mecburidir. Benim hakkımı tağuttan başka kimse kurumuyorsa ben tağuta gitmemde bir mahsur yoktur. Ne maksuru var? O zaman biz gitmesek e %9'an 80 biziz bu devlette. O zaman ne diyerler %20? Bunlar zaten kuzudular. Düzene de gitmiyorlar. Alın paralarını çalın başlarını Öyle bir şey mi olur Akıl mantık kabul etmez. Bunlar cahilcedir. Onun için bunları biz ayırmamız lazım. Bucundaki yöneticiye itaat etmenin fıkhı budur. İster Türkiye'de olsun, ister Arap memleketlerinde olsun. Yine de bizim Müslüman kardeşlerimiz zarurattan dolayı bak zarurattan dolayı diyorum bucunda Avrupa ülkelerinde, çift ülkelerinde yaşıyorlar. E bunlar için de aynen hüküm geçerlidir. Yani Almanya'da bizim 3 milyon Türk'ümüz var. Ne yapacaklar bunlar? Kim rıza gösterse kafir olur. Ama rıza göstermesen hakkımı talep ediyorum, bunda bir mahsur yoktur. Bazen vaciptir üzerine. Yani bir miras meselesinde tağutun düzeni eşit veriyor sana, şeriat ayrı veriyor, kadına yarı veriyor. Sen işine tağut düzeni geldi ben dersin yenmene bütün verirsiniz. Kadınsın. He? Yen demen giderim mahkemeden sizden söke söke alırım. Diyor. Ya diyelim Allah'tan kork. Şeriat diyor sen yaralman lazım. Olmaz ben bütün isterim. Hükmat bana bunu hakkı tanımış. O zaman sen kifre olursun. Neden? Tağuta rıza gösterdim. Rıza gösteren onun gibidir. Bak fıkkı ayırmak lazım. Onun için biz bu yöneticileri şer'i yönetici görmüyoruz. Bizim üzerimize vacip olan bütün ümmetin üzerine, yer üzerinde bütün yöneticileri görevimiz kaldırmaktır. Ama kaldırmağın da üslubu var. Değil ki canlı bamba yaparsın, çıkarsın, bağırırsın, çağırırsın, tek ve hayır. Ayet ana çizgisiyle bize yol haritasını gösterir. Biz hazırlayacağız Hazırlanacağız. Alimlerimiz ne demiş bize? Hazırlanın. Önce kendini yetiştir. O İslami kendin yaşa. Evinde yaşa. Şokakta yaşa. Hatta bir gün bir tanesiyle e, konuştum bunu. E, dedi ki o taraftandır. Dedi ki hocam dedi bu görüş İnanıyor musun buna? Evet dedim. Biz bunu bu buna inanıyoruz. Bu Ehl-i Sünnet'in yoludur. Biz size rıza göstermeriz. Bizim hedefimiz sizi yok etmektir. Hangi Musulman eyvallah dese size bizde o kafir olur. Ama değişmenin üslubu var dedim. Değişmenin üslubunu biz ne görüyoruz? Biz önce böyle yapacağız. Halka eğiteceğiz. Halk şuurlanacak, o zaman kendileri yönetimi değişir. O zaman alimlerimiz bir şey istese o olur. E dedi bu uzun sürer. 50 sene, yüz sene e edelim bizim hedefimiz değil şeriat devletini getirelim. Allah bizim mükellef kılmamış mıyla Ama şeriat devletini getirmek için ne yaptın? O sorguya çekilir. La yükellifullah nefse illa us'a. biz hazırlarız, bizden sonra gelenler yapabilir belki. Yeni de biz yaparız, Allah'ın ne, ne necip etmişse ona. Biz buna inanıyoruz. E dedi, bu çok sürer, e dedim siz de rahatlarsınız bizden. Ha? En azından sizin nesil bizden çatışmaya gelmez. Anlatabildim. Demek ki bunun fıkhı bizim alimlerimiz, Ehl-i Şünnet alimleri bunu gösterir. Evet. Hatta onu dedim ona. Dedim Tayyip Erdoğan o zaman yeni başbakan olmuştur. Tayyip Erdogan'ın da gönlünü atsan bu yatıyor. Tayyip Erdogan'ın gönlünde bu yatmıyorsa bize göre o da çafirdir. Bütün Musulman'ın gönlünde bu yatıyor. Şeriat devletini getirecektir. Ama akıl var, mantık var. Basamak basamak her çeşit bir yol izliyor. İşte Ehl-i Sünnet'in cörüşü arkadaşlar budur. Ehl-i Sünnet itaat halifeye biz görevimizi yaparız ہار جنداس ندر چند مزے حضرت hazırlamasak, emri vakı, işte ne yaparım, bu budur, bizden öncekiler uğraşlar yapamadı, biz de madem namazımızı kılır, ibadetimiz, biz vabal altındayız. Hazırlanacağız. Evet, bugün de bu kadar. Gelecek ders inşallah, bir derste de bu şeyi bitiririz yönetici meselelerini inşallah otağına. الحمد للہ رب العالمين و والسلام على سيد سید نبی الحمد اللہ علیہ وصحبی اجمائن